Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Altına, gümüşe, paraya, pula, kadına, makama, şöhrete, eve, arabaya, yiyeceği, lüks kumaş ve elbiseye kul olanlar helak olmuşlardır. Bu gibi dünyevi menfaat ve lezzetlere ulaşmayı hayatının birinci gayesi yaparak, onları ilahlaştıran kimse dünyada da ahirette de azabı hak etmiş demektir. Böyle menfaat düşkünü kimseler kendilerine arzu ettikleri şeyler verildiğinde hoşnut olur verilmediği zaman da isyan ederler. Evet yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'nin arkası kısmında kalacak yeri yurdu ve ailesi olmayan sahabilerin barınması için Üstü örtülü bir yer yaptırmıştı. Bu yere Suffe, burada kalıp ilimle meşgul olan sahabilere de Ehli Suffe ve Ashab-ı Suffe denilirdi. Ben de onlardan biriydim. Suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm ki onlardan tek bir kişinin bile üzerinde bütün vücudunu örtecek altlı üstlü elbisesi yoktu. Üzerlerinde ya belden aşağı giydikleri peştemale benzeyen bir izar ya da belden yukarı giyinip askısını boyunlarına bağladıkları fistana benzeyen bir kisa vardı. Kiminin elbisesi baldırının yarısına, kiminki topuklarına varırdı. Oturup kalkarken avret yerleri görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Evet sayıdeğer dinleyenler yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünya müminin zindanı kafirin de cennetidir. Allah müminler için cennette öyle muhteşem nimetler hazırlamıştır ki bu dünyanın en göz alıcı nimetleri bile onun yanında bir zindan bir ceza evi sayılır. Kâfirleri cehennemde bekleyen ceza ve azap da o derece büyüktür ki bu dünyanın en sıkıntılı hayatı bile onun yanında adeta bir cennet sayılır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam söyleyeceği sözlere dikkatimi çekmek için iki omuzumu tuttu ve Ey Abdullah! Dünyaya ve dünya nimetlerine tutkuyla bağlanıp kalma. Şu gelip geçici hayatı ebedi bir vatan gibi görme. Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol. Bu dünya ahiret yolculuğunda konakladığın bir menzil gibidir.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 Ey Allah'ın Resulü! Bana öyle bir davranış öğret ki onu yaptığım zaman hem Allah hem de insanlar beni sevsinler dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Dünya nimetlerine fazla rağbet etme ki Allah seni sevsin. Başkalarının elinde bulunan şeylere tamah etme ki insanlar da seni sevsinler. Açlığını giderecek miktarda yiyecek, bedenini örtecek kadar giyecek, seni soğuktan ve sıcaktan koruyacak bir meskenle yetinirsen, dünya sevgisini Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmaz ve sahip olduğun her şeyi gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olursan, Allah'ın sevgisini kazanırsın. Başkalarının elinde bulunan mala, mülke ve dünya varlıklarına göz dikmez, Bunlara sahip olanlara karşı kin, haset ve kıskançlık hisleri beslemezsen insanların sevgisini kazanırsın. Numan bin Bişr radıyallahu an anlatıyor. Ömer bin Hattab radyallahu an halife iken Müslümanların elde ettikleri servet ve zenginlikten bahsederek şöyle dedi: "Oysa ben Peygamber Aleyhisselam'ın bütün gün açlık çektiği ve karnını doyabileceği döküntü bir hurma bile bulamadığı günleri bilirim. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde yemek dolabımda bulunan azıcık arpadan başka evimizde bir canlının yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Ben ondan uzun süre yedim sonra bitecek diye telaşlanıp onu ölçtüm de Allah'a tevekkül ve teslimiyet ruhuna aykırı olan bu davranışımdan dolayı arpa bereketini kaybetti. Ve kısa zaman içinde tükeni verdi. Biti verecek endişesiyle evdeki yiyecek ve gıda iki ikide bir ölçüp hesaplamak onlardaki bereketi azaltır. Fakat azığın miktarını bilip ona göre hareket etmek ve hazırlıklı bulunmak amacıyla ölçüp tartmakta bir sakınca yoktur. Bilakis bu bereketin artmasına vesile olur. Nitekim peygamber aleyhisselam azığınızı ölçün ki sizin için bereketlendirilsin buyurmuştur. Ayrıca peygamberimizin ailesine ait bir senelik gıda maddesini evinde bulundurduğu sahih rivayetlerde bildirilmiştir. Müminlerin annesi Cüveydiyye bint Haris kardeşi Amr bin Haris radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam vefat ettiğinde geride ne altın ne gümüş ne de şöyle ne cariye ne de başka bir şey bıraktı. Geride sadece bindiği beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği Fedek adındaki araziyi bırakmıştı. Evet vefatı anında peygamberimizin geride bıraktıkları onun bu dünyada nasıl lüks ve gösterişten uzak kanaatkar bir hayat yaşadığını göstermektedir. Habbab bin Ered radiyallahu anh diyor ki bizler Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla Peygamber aleyhisselam ile birlikte Medine'ye hicret ettik. Böylece Allah tarafından mükafat hak etmiş olduk. Kimilerimiz kazandığı mükafattan hiçbir şey tadamadan vefat edip gittiler. Onlardan biri de Musab bin Ümeyr'dir. O Uhud savaşında şehit düşmüş ve geride yalnızca kefen olarak üzerine örteceğimiz bir kaftan bırakmıştı. O kaftanla başını örttüğümüzde ayakları açılıyor, ayaklarını örttüğümüzde de başı açık kalıyordu. Sonunda Peygamber Aleyhisselam başınızı örtmemizi, ayaklarını da ishir denen bir otla kapatmamızı emretti. Bizden bazıları da vardır ki, Allah yolunda yaptıkları iyiliklerin meyveleri iyice olgunlaştı. Şimdi bolluk ve rafah içinde yaşayarak o meyveleri devşiriyorlar. Acaba iyiliklerimizin karşılığı bize dünyada peşin olarak mı veriliyor diye çok endişe ediyorum. Seyir bin Sa'd es Sa'idi radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Eğer dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Nitekim yüce Allah buyuruyor ki sonsuz ilahi nimetler yanında bu dünyanın süs ve güzellikler o kadar değersizdir ki eğer insanlar lüks ve refah içerisinde azgınlaşıp bir tek inkarcı toplum haline gelecek olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, çıkacakları merdivenleri, odaların kapılarını ve oturacakları koltukları hep gümüşten altından yapardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının basit ve gelip geçici zevklerinden ibarettir. Rabbenin katındaki ahiret nimetleri ise dürüst ve erdemli bir hayatı tercih ederek, Kötülüklerden sakınan kimseler için elbette çok daha değerlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şunu iyi bilin ki dünya ve içindekiler Allah'ın rahmetinden uzaktır, değersizdir. Ancak Allah'ı anmak, O'nun sevgisini kazandıran güzel işler yapmak ve Allah'ın dinini öğrenen ve öğreten kişi olmak müstesnadır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aşırı derecede mal mülk edinerek dünyaya dalmayın. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir kulübemizi tamir ederken Peygamber Aleyhisselam yanımıza uğradı ve ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz kulübe yıkılmak üzereydi. Onu tamir ediyoruz dedik bunun üzerine ecelin bundan daha çabuk geleceğini zannediyorum. O halde ölüm gelip çatmadan hayırlı işler yapmakta aceledin. Kısa bir süreliğine sizi barındıracak olan şu kulübeyi onarıp güzelleştirdiğiniz gibi sonsuza dek içinde kalacağınız ahiret hayatınızı da güzelleştirmeye bakın buyurdu. Evet sayıdeğer dinleyenler Kab bin İyaz Radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Gerçek şu ki her ümmetin zor bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin en ağır en çetin imtihanı dünya malı ve servetidir. Ben ümmetimin küfre girmesinden değil dünya malına dalıp Allah'ı ve ahireti unutmasından korkuyorum. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aslında Ademoğlu'nun şu zaruri ihtiyaçlarının dışında dünyadan bir hakkı yoktur. Başını sokacağı bir ev bedenini örteceği elbise, yiyeceği ekmek ve içeceği su. Evet saygıdeğer dinleyenler. Abdullah bin Şihir radıyallahu anh'tan Şöyle dediği naklediliyor. Peygamber aleyhisselamın yanına gelmiştim. Tekâsûr suresini okuyordu. Sureyi okuyup bitirince şöyle buyurdu. oğlu, malım mülküm deyip duruyor. Ey oğlu, senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden yahut sadaka olarak verip ahirete gönderdiğinden başka ne malın var ki? Tekâsûr suresinde Rabbimiz ne buyuruyor?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 Yok eğer aklınızı kullanıp ilahi vahya kulak vererek gerçeği doğru kaynaktan ve kesin olarak bilmiş olsaydınız, zalimleri bekleyen cehennemi daha bu dünyada iman, akıl ve bilinç gözüyle görecek ve bu tavrınızdan vazgeçecektiniz. Fakat bugün görmezlikten gelseniz bile onu mahşer gününde gözlerinizle açık göreceksiniz. Ve o gün size bahşedilen her nimetten sorguya çekileceksiniz. Evet değerli dinleyenler Abdullah bin Muhaffal radiyallahu anlatıyor. Bir adam peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum dedi. Peygamber ona söylediğim bu sözün sana ne büyük bir sorumluluk yüklediğini düşün buyurdu. Adam yine Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum ve bu sevginin gereği neyse onu yerine getirmeye hazırım dedi. Ve bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer beni seviyorsan o zaman fakirliğe karşı kendine bir zırh hazırla. Yani beni sevip küfre ve zulme karşı benim yanımda mücadele edeceksen bu uğurda karşılaşacağın zorluklara şimdiden hazır olmalısın. Çelik gibi bir iradeyle sıkıntılara göğüs germeli. Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak için Büyük fedakarlıklar göstermelisin. Dünyanın lüks ve şahsından uzak durmalı, son derece sade ve mütevazi bir hayata razı olmalısın. Çünkü beni seven birine fakirlik, dağlardan vadiler akan selin varacağı yere varmasından daha çabuk ulaşır. Kab bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mal, mülk ve makam sevdasına kapılmış bir adamın kendi dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında vücudunda hasırın izleri vardı. Biz bunu görünce ey Allah'ın Resulü sizin için rahat ve yumuşak bir yatak temin etsek olmaz mı dedik. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim dünyanın lüks ve konforu ile ne iş mi olabilir ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen sonra da kalkıp yoluna devam eden bir yolcu gibiyim buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Fakir müminler cennete zengin müminlerden 500 sene önce gireceklerdir. Abdullah bin Abbas ve İmran bin Huseyn radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennete baktığım orada bulunanların çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. Onlar kendilerinin ve ailelerin rızkını meşru yoldan temin etmek için ellerinden gelen gayreti gösterir. Fakat buna rağmen bir takım bela ve sıkıntılarla imtihan edildikleri zaman sabreder, haram yollara saplanmazlardı. Azla yetinmek zorunda kalsalar bile Rablerine asla isyan etmezlerdi. Cehenneme de baktığım orada bulunanların çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Çünkü şer odakları her zaman kadının çekiciliğini kullanarak insanları ifsad etmeye çalışmıştır. Üssame bin Zeyd radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Miraca çıktığımda Rabbim bana cennet ve cehennemin kıyametten sonraki halini gösterdi. Cennetin kapısında durup baktığımda gördüm ki oraya girenlerin çoğu yoksullardı. Varlıklı kimseler ise hesapları görünmek üzere bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehennemlik olanlar çoktan cehenneme girmişlerdi. Evet saygıdeğer dinleyenler son hadisi şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu ünlü cahile şairi lebidin şu sözüdür. Şunu iyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. debit bin Rabia, İslam öncesi cahiliye döneminin en ünlü şairlerinden biriydi. Daha sonra Peygamberimizin huzuruna gelerek Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra Allah... Bana sözlerin en güzel olan Kur'an'ı öğrettikten sonra ben artık şiir söylemem demiştir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sona daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.